Doğru racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'llezî hatânâ li ve mâ kunnâ li nehtediye lev ve Sallı ala rasulina Muhammed Sallı ala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 ...ümidin merkezine adım atabilmek. Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın... ...rahmet esmalarının tecelligahı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı... ...bu akşam ziyaret ile bir Medine'ye yapalım istedim bu gece... Rabbimizin esmalarının aynası olarak ifade edildiği gibi biraz önceki mısralarda Rabbimizin cemal afuv adl cemal sıfatlarının rauf ve rahim sıfatlarının tecelligahı olan bir tanecik aşk elçimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine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 İlimizi, ilçemizi, evimizi, yuvamızı da belki cennet bahçelerinden bir bahçeye panoramiyle bir mesajımız almak üzere Medine'yi ziyarete geldik. geçendi geçen sefer sizlerle Mekke'yi yaşamış Kabe'yi görmeye değil Kabe olmaya gidi vermiştik. Umremizi tamamlamış, yurdumuza geri dönüşten bahsetmiştik. Şimdi Medine'ye yolculuk vakti geldi. Otelin önüne gelen otobüslerle eşyalar yüklenmiş ve tüm umreciler yerlerine oturmuş durumda. Medine'ye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 Mesajı sorguluyorsunuz. Umre'de yaptıklarınız, Betullah da kabedi yaptıklarınız. Siz yedi kat semayı açtınız ki etrafında yedi şafte yaparak. Sonra Safa ile Merve arasında gidip gelerek sorguladınız mesajı. Sorguladınız ruhunuzun derinliklerine kadar aldınız mesajı. Ve siz.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 temiz bir toplumun nasıl oluşması gerektiğini hayata geçirerek göstermişti. Mustafa İslamoğlu'nun geçenki sohbetinde çok tatlı bir söz, çok tatlı bir söz sarf edilmişti. Resulullah'ın hadisleri sorulduğunda Allah Resulü'nü kitaplaştırırsanız Kur'an olur. Kur'an'ı insan hayatına Sosyal yaşamı aktarmaya kalkarsanız da Resulullah olur diyordu. Kur'an'ın ayetini tefsir ediyordu. Gerçekten de öyleydi. Kur'an Allah Resulü'nün hayatıyla şekillenmişti. Daha doğrusu hayatıyla, Allah Resulü'nün siyeriyle, yaşantısıyla sosyal hayatta nasıl uygulanabileceğini aktarmıştı. Allah Resulü de hayatına geçirerek Kur'an ayetlerini Kur'an'ın ifadesiyle Huluk ile azim olan ahlakıyla Rahmetenlil alemin olan sıfatıyla Rauf ve rahim olan şefkatiyle Üsve-i hasene olan örnekliğiyle Bizleri Temizliyordu Hayatıyla Ayetlerin nasıl hayatta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 Aşk ile dirilip imanla şerefleniyorlardı Eşkıyalar Evliya oluyorlardı Şimdi bugün Kapısına öldürmek için gelenlerin Dirili vermiş olduğu Bu aşk peygamberinin inancında Zulüm, cinayet Ve katillerin Feyz kaynağını arayanlar Kur'an'dan ve siyerden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 Siyer satırlarında okuduğunuz, siyah sayfalarından ruhunuzda hissetmiş olduğunuz mesajları sorguluyorsunuz. Ve adeta siz de Resulullah ile beraber hicret etmiş gibi hissediyorsunuz ve öyle düşünüyorsunuz. Burada hicretinizi tamamlıyorsunuz.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 Sevgilimiz Rasulullah'ın veciz hutbelerini, başınızın üzerinde adeta kuş varmışçasına dikkatli ve istekli bir şekilde sanki Resulullah oradadır. Dinlersiniz ona.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 150 adım sonra sola dönersiniz ve tam karşınızda solunuzda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Resulullah'ın huzurundasınız artık. Ona olan özlem ve hasretle selam veriyorsunuz bana verilen selamları mukabede mukabelede bulunurum buyurduğu sözü hatırlıyorsunuz. Ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillah amvat bel ahyau velakin la ayetini hatırlıyorsunuz. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl ölü deriz ya Resulallah sözünü. Allah'ın güzel kulu veli kulları Tatlı insanların, İslam ile büyüyen İslam büyüklerinin bu ayet gibi ayetlerden çıkardığı mesaj üzere selam mı diyorsunuz bir taneciğiniz Resulullah'a. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.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 birimiz ziyaret ederse beni hayatına ziyaret etmiş gibi olur hadisiyle bir başka dalarsınız ötelere. Burada bu konuyu bu sözlerle noktalamak en uygun olur. Çünkü seven sevdiğiyle ustaatının nasıl yaşarsa Allah Resulü'ne o şekilde dualarla, salat selamlarla, kalbinizden geçirdiğiniz tefekkürlerle dalarsınız, gidersiniz ötelere.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 Ve sonra İslam tarihini Siyeri Adım adım yaşamak adına Damla damla yaşamak adına Dolaşıyorsunuz Medine sokaklarına Mekke'de Kabe gibi olmak için Gittiniz ya Mekke'ye Kabe'ye Arındınız ya Tavafiyle yedi kat köye yükselip Namaz ile miracınızı gerçekleştirdiniz ya Mescid-i Nebevi mesaj ziyaretinizle Medine ziyaretinize de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 ...faklı bir dönüşte dönüyorsunuz. Gel! Ne olursan ol, gel! Gelmek için gel sözünün... ...dillendiricisi olan Allah Resulü'nün... ...sözüne uymuş durumdasınız artık. Ve şimdi dönüyorsunuz... ...başkalarına da gel diyebilmek için. Biyatınızı tazelediniz. Artık her biriniz... ...bir Muaz bin Cebel gibi... ...bir Mus'ab bin Umeyr gibi...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 Saflarını sıklaştırıp en yüce nice dost Allah'a gitmek adına sevenlere selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medinesi'ne. Hicret, hicret, hicret edenlere. Serimiz yollarda, ey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 Telefon 0212-534-3325-534-3325-www.berat.com.tr Evet sevgili dinleyiciler... ...18 Nisan 2007 Çarşamba akşamki... kafleten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızın... ...birinci bölümünü bitirdik, sohbet bölümünü... ...şimdi sizlerden telefonlar bekliyoruz... ...canlı bağlantı için... ...bugün sizlerle... ...kutlu doğumu... ...kutlu doğumunun sahibi olan sevgililer sevgilisini... ...ziyaret ile paylaşmak istedim... ...nacizane kardeşiniz olarak bu akşam... ...şimdi gece 12'ye kadar... ...bir yarım saat... ...sizlerle canlı bağlantılar alacağız... Umre hediyemiz için ise program yani canlı bağlantılar bittikten sonra arayacaksınız. Kardeşlerimiz isimlerini yazacaklar. Şimdi canlı bağlantılar için telefonlarınızı bekliyorum. Ben de canlı yayın için hazırlanıyorum. Sizleri bekliyorum. 0216-611-0123 ve 0124 nolu telefonlardan programa katılımlarınız için bekliyorum efendim. 216 611 0123 ve 0216-611-0124 telefonlarımızdan arayarak saat 12'ye kadar sohbetimizin. Biliyorsunuz çarşamba akşamlarındaki sohbetimizden sonra pazar günküler gibi yapmıyoruz. Pazar günkü sohbetten sonra sohbetimizi bitiriyorduk. Çarşamba akşamki sohbetimizden sonra ise sizlerden gelen istekler doğrultusunda bize iletilen mesajdan dolayı ee, sohbetimizden sonra Canlı bağlantılar için Sizleri bekliyorum Sohbetimizle alakalı ya da Herhangi bir konuyla alakalı Bekliyoruz efendim Programa katılımlarınızı Siz programa katılımları yaparken Ben de buradan birkaç tane not Düşmüş olayım bu arada Sevgili yönetmenim telefon gelirse Bize de aktaracak kendisi Evet sevgili dostlar Bu hafta kılı doğum haftasıydı Kılı doğum haftasında neler yapılır Zaten birçok sevgili kardeşimiz, birçok etkinlik ve faaliyetlerle neler yapılması gerektiğini en güzel şekilde gösterdiler. Neler yapılır? Doğum günü pastası kesmiyoruz biz. Bizim doğum günü pastamız, aşk herçesi bir tanecik efendimizin bize bıraktığı mirası yaşamak, yaşatabilmek, anlamak, anlamaya çalışabilmek oluyor bizler için. Biz de bugün, bu akşam için böyle bir paylaşım yapmak istedik. İlim, rahmet ve aşk medeneti İslam'ın nurluyunu sıratımız müstakim üzere hayatımıza en güzel ile örneği sunan Allah Resulü Efendimiz'in hayat standartında olmayan ama bazı birkaç kişinin yaptığı yanlışlıklar var ya, o yanlışlıkları binaen bugün sizle eşkıyaları evliyaya geçiren o sistemi, o dirilten sistemi sizlerle, Paylaşmak istedim bu akşam için. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleydi. Kapısına kendisini öldürmek için gelenler veriyordu. O Allah'ın insanlara gönderdiği son uyarı değildi sadece. Dünyada nasıl mutlu olunur? Dünyada nasıl huzurlu olunur? Dünyada insan nasıl aşka ulaşılır? O kapıyı gösterendi. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlamak onun hayatını araştırmakla geçiyor. İnsanlar ne kadar anlatsalar da ne kadar ifade etseler de Allah Resulü'nü en iyi anlamak onun hayatını biri biri araştırmaktan geçiyor. Onu araştırırsanız siyerlere bakarsanız Allah Resulü'nü o zaman anlayacaksınız. Bazı basın ve yayın organlarında karşınıza çıkan Birkaç tane habere bakarak Allah Resulü'nün hayat standartıyla ilgili yorum yapmak herhalde en büyük cefadır olur. Efendim buyurun. Selamun Aleyküm hocam. Rabbimin selamı dünya vahire sıkıntılarından kurtulur. Sizleriniz olsun. Aleyküm selam. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, ben sizin bu haç ümre işine çok sevindim. Teşekkür ediyoruz. Ben de gitmek efendim. istiyorum. Ya, üç haftadır arıyorum sizi. Evet. Ee, eşim benim haca gitti Ben kendim gidemedim İnşallah, ee, inşallah. kısmet olursa Eşim de yazıldı bu umre işine Burada sizin say sayenizde Estağfurullah hediyeyi diyorsunuz İnşallah evet. bakalım e, iki haft Bir haftamız kaldı galiba Haftaya bu umre çekilişini yapacağız evet. Ve Bir kardeşimizi Tek kişilik odada e, Mekke'de tam Kabe manzaralı Medine'de tam Mescid Nebbi manzaralı Sıfır çok güzel bir programa Tura yollayacağız inşallah Buradan i̇nşallah. yine Berat Turizm'in e, müdürü Özgün Eryol Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hediyemiz sadece bu ay değil, birkaç ay sürecek inşallah. Her ay evet. böyle i̇nşallah hediye edeceğiz. Hocam. Nasip, belki size çıkar. <gülüyor> i̇nşallah hocam, benim sizden bir isteğim daha var. Estağfurullah, buyurun. Benim bir hafifli çocuğum var, 8 yıldır. Trombosit düşüklüğü var. Sizden dua istiyorum. Rabbim... Maddi ve manevi ve tüm sıkıntılarımızın şifa ve davasını bulabileceğimiz kapılar ararsın bize. Rabbim hayır kapılarına gidebilmeyi, hayır kapılarını bulabilmeyi, doğruyu doğru görmeyi, yanlış yanlış görmeyi lütfeylesin. Asıl siz bize dua edin. Siz zaten bizim dualarımızdasınız. Rabbim... Allah razı olsun. E, tıbbi olarak belli mevkilere başvurdunuz inşallah değil mi? Evet, da hocam. De, şu anda de, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık. Trombosi düşük. Anladım. Rabbim inşallah hayırlı bir tedavi kapısı, hayırlı bir şifa kapısı atsın kendisine inşallah. Kardeşimiz Allah duamızdadır. Allah Rabbim bu çektiği sıkıntıları mutlaka dünya ve ahiretteki ecirlerine, hayırlarına aracı ve vesile kılacaktır. Kardeşimiz bize Allah duası. Allah'ım sohbet, sohbetinizin devamını erdirsin size hocam. Çok e, memnun oluyoruz, sohbetinizi dinliyoruz. Biz Bize sizden dua istiyoruz Sağ olun programımıza katıldığınız için Bir mesajınız var muydu efendim Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun sağ olun Evet Derdi veren doğu de Dermanı veren do. De hani diyor ya İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri Mevla Görelim neyler neylerse güzel eyler diye Gerçekten de Kur'an'ın ifadesiyle Bizim hayır gördüğümüz bazı şeyler netice olarak hakkımızda şer, şer olarak gördüklerimiz de hakkımızda hayırlı olabiliyor. O yüzden her başımıza gelen sıkıntının altında, acaba bu bize ceza mıdır diye aramak yanlış bir düşünce olur. Biz rahmetin, ümidin tam kapısı olan İslam'dayız, elhamdülillah. O yüzden bizim inancımız olan insanın ümitsizliğe kapılması kesinlikle caiz değildir. Hatırlıyorsanız Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde geçerken hatta size sık sık paylaşıyorum. Kâbe'nin kapkara kapı, kapkara örtülerinin üzerinde bembeyaz yazılarla şu ayet-i kerimeyi de paylaşmıştım. La takna tumir rahmetillah diye. İşte gayet şöyle haberler kulia ibadiyye lazina israfu ala enfusihum diye. İşte ey nefislerine zulmetmekle hatta aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah Allah'ın rahmetinden ancak inkârcıları mülkeser. Biz de sadece günahlar konusunda değil, hayatımızın hiçbir alanında ümit kesmeyeceğiz Rabbimizden. Biz kul olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız, sabredeceğiz. Ama sabır katlanmak değildir, sabır sebat ile direnmektir. Bunu gerçekleştireceğiz. İşte bu ayette ifade ediliyor ya, bu dua, bu söz e, ayrı bir şey vardır. Mesela Yakub Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'la ilgili bir ifadesi vardır der ki ee, Kardeşleri Yusuf'u bulamadık filan dediklerinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin yavrularım der Yusuf öldüğünü zannetmiyorum Allah onu karşıma çıkarır filan der Biz de hayatımızda karşımıza çıkan her olumsuzlukta kurtulmaya gayret edeceğiz Kurtulamadığımız takdirde de bizler için mutlaka bir hayır olabileceğini düşünerek Onlara göğüs gereceğiz Bizde pes etmek yok Biz safları sık tutan bir peygamberin ümmetiyiz Biz hayatımızın hiçbir alanında pes etmeyiz Bizde pes etmek kelimesi lügatımızda yoktur <gülüyor> Biz her şeyi ölümden başka her şeyin devasının olduğunu bilen bir ümmetiz Fakirliğin de devasının Hastalığın da şifasının Borçların da edasının olabileceğine inanırız Hastalıklar ayrı bir imtihan elbette Müslümanlar, Baley yaşamış olduğu imtihanları biliyoruz. Yıllarca hastalıklara imtihan edilmesi, bazen insanlar için öyle olabiliyor. Hasan ibni e, Rahmetullahi aleyh güzel İslam alemi, İslam ile büyüyen güzel insan, evinin e, e, yolda yürürken bir evin çatısının altından tam geçerken başını küller Düşüveriyor veriyor, da ellerini kaldırıyor küller düşünce, ey rahmeti tüm kainatı kuşatan Lütuflarının üzerine lütuflar rutfeden Karşılıksız, sınırsızca Bol ve vehhab olan Allah'ım Sana hamdolsun deyince Oradaki insanlar Gerçekten de bu adam ne biçim dua ediyor diye Hayretle hemen geliyorlar Ey üstad, ey güzel insan Yani bu ne biçim bir duadır Başınıza küldü küldü siz Allah'a şükür ediyorsunuz Allah'a hamd ediyorsunuz deyince Biz aslında diyor Nimetler, Rabbimizin nimetlerine hakkıyla şükredemediğimiz için ateşe layık birisi olduğumuz halde başımıza küller dökülüyor ondan şükrediyoruz diyor ya yani bakış açısı. Hak şerleri hayr zannetme ki gayr eyler. arif ani seyre mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, sen hakkı tevekkül kıl, teslim ol, rahat bul, her işine razı ol. Mevla görelim neyler Neylerse güzel şeyler diyor İbrahim Hakkı Erzurumi Efendim Alo buyurun alo. Buyurun. Selamun Aleyküm Dünya ve hayret sıkıntılarından kurtulur Sizin de üzerinize olsun. olsun Hoş geldiniz ben. efendim Nasılsınız? İyisiniz inşallah hmm, Öncelikle ben teşekkür ediyorum CD'nizi aldım ben Dinliyorum ve dinledikçe size dua ediyorum Allah razı olsun. Ee, Başka kardeşimize de aldım Allah razı olsun ona da göndereceğim Allah razı olsun. Biz aslında evet, sizden teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey var hocam. O kardeşimize de Allah yardımcısı olsun da şöyle bir şey var. Benim annem Allah rahmet eylesin kanserler mefat etti ve çok sabırlıydı. <gülüyor> <topurdaydı. gülüyor> ve ben şimdiye kadar onun gibi sabretmeyi öğrendim elhamdülillah. Yani hastalıklara karşı. Yani diyorum ki ben yürüyebiliyorum elhamdülillah. Yani sağlıklıyım. Rabbim hastalara yardım etsin diyorum. Hasta kardeşlerimizi Amin. görünce Amin. dua ediyorum. Onlar özellikle yani. Şu anda şey kaburlu olmasını öğrenmeli bence. Şu anda çekici. hastanelerde olan. Rabbim imtihan ediyor bizleri yani bu elbette, hastalıkla. Elbette. Elbette. Önemli olan onun imtihanı kazanabilmek. İnşallah kazananlardan oluruz İnşallah. Yani. İnşallah. İnşallah. Edeler, Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah emanet olsun. Sağ olun kardeşimizin dediği gibi Rabbim cennette kavuştursun annesiyle beraber. Annesine de sabrılarının ecini kaç kat karşılıklı versin. Evet yine biraz önce okudum ayetin sohbet esnasında Okudum ayetin sonrasında gelen bir ayettir. Benim e, çok dalıp üzerine çok düşündüğüm bir ayettir. <Sansız> es ve şey'in ve sabirin diye Bakara suresinin 155. ayeti. Rabbim öyle buyuruyor. Ben bu dünyayı oyun için yaratmadım kullarım diyor yani. Bu dünyayı ben imtihan için yarattım. Eğer oyun için o yaratacak olsaydım şanına layık olan bir oyun yapardım. Tatilleri biliyorsunuz misal ya da bir eğlence sektörünü. O eğlence sektörünün kapısından girdiğiniz zaman çıkana kadar hep oyun cümmüş olur ya. Yani eğer dünya bir oyun mekanı olsaydı bu şekilde olurdu diyor. Evet imtihan bazen mallardan bazen canlardan bazen sevdiklerimizden yana eksiltme olabilir bu imtihan. Sabredenlere lütuf ve ihsanlarıma müjdele Rabbim. Şu anda hastane koridorlarında yataklarda olan kardeşlerimiz ya da bedensel engel olan gözleri görmeyen, kulağı işitmeyen ya da konuşamayan ya da vücudunun herhangi bir ağzasında, uzunda bir engel olanan kardeşlerimiz kesinlikle üzülmesinler. Kendilerinde bulunan bu imtihan onlar için bir eksiklik değildir. Belki onlar için kat kat daha ...faydası olan başka bir hayırdır. Onu biz göremeyiz. Biz aynanın sadece küçük bir bölümünü, küçük bir parçasını görüyoruz. Aynanın hepsini gören ve aynayı yaratan Allah'tır sevgili dinleyiciler. Hayatınızın hiçbir alanında ümitsizliğe kapınmayın. Kimsesiz kimse olmaz. Kimsenin vardır kimsesi. Medet ey, kimsesizler, kimsesiz demiş ya güzel bir insan. Aynı o şekilde... Yine bir ara okumuş olduğum bir kitap vardı O kitapta şöyle bir ibra vardı Allah bazılarını Fakir eder O zengin olursa başına çok bela gelir Allah o yüzden ona zenginlik vermez Kimini zengin eder Fakir olursa Çok kendine zararlar verir o yüzden ona fakirlik vermez Kimine hep sağlık verir O eğer Sağlıksız olursa Kendine zarar verir Eğer birisine de zarar verir Sağlık ...olmayan bir hastalık hali verir... ...sürekli çünkü... E, ...herhangi bir şekilde sağlıklı olursa... ...kendisine zarar verir diye... ...o yüzden sevgili dinleyiciler... ...biz şunu bilmeliyiz... ...her zaman... ...iman etmiş bir insanın bileceği muhakkak şeydir... ...biz bize... ...öz anne babamızdan bile... ...milyarlarca... ...ölçülemeyecek derecede merhametli olan... ...ve anne babamıza karşı bize olan... ...merhameti verenin kullarıyız... ...Allah... Bizim başımıza hiçbir zaman durup dururken cezalarak bir şey vermez. Hani Hristiyanlarda duvarda olmaz her çocuk günahkardır inancı var ya ben buna çok takılırım bazen. Çocuk dünyaya gözünü açar açmaz günahkar doğar misal. Yani biz Allah'ın tertemiz olarak dünyaya gönderdiği ve tertemiz olarak katına almak için aracılar, aracılıklar, kapılar gönderdiği, kapılar açtığı bir e, varlığız. Rabbim ee, o yüzden e, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kuluna, hiçbir kuluna e, Kahhar isminin tecellisini kolay göndermez dostlar. Siz evladınızı tabii her anne baba için konuşmuyorum da gerçek manada anne baba olanlar için konuşuyorum. Çocuklarını hastane köşelerinde camilerde bırakanlar için değil gerçek manada olanlar için konuşuyorum. Ee, mesela benim şimdi 3 aylık bir bebişim var yani... Gece gündüz aklım onda. Ben onu her kucağıma aldığımda tatlı bebeğim diyorum. Ben şu an seni yan odaya bile bırakamıyorum. Yani o bebeğimle aramda o ki olan o sevgi Rabbimin bana olan sevgisini bana hatırlatıyor. Ve o zaman diyorum ki Rabbim eğer şu çocuğuma karşı olan sevgim sen bana verdin ya. Yani bir insanın bile cehenneme girebileceğini düşünemiyorum öyle bir şefkat. Efendim. Alo. Alo. Efendim. Selamun Dünya ve hayret sıkıntılarından kurtulur. Sizin de üzeriniz olsun. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun hocam. Ben Medine'yi tutum Hoş geldiniz kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şanlı. Buyurun. Ya, Allah razı olsun. E, hayalende olsa Mekke'yi, Medine'yi ziyaret edebilmek, daha o mekanları görebilmeden gerçekten çok güzel bir duygu. Rabbim inşallah gitmek isteyen e, gidemeyen özellikle insanlara nasıl etsin. Amin. Kişen tüm insanları tabii ki İnşallah Allah razı olsun hocam Sizden Gerçekten de çok güzel bir duygu ya. Sizden de değerli kardeşim İsminiz, isminiz de Medine'di değil mi? Hı hı yani Bugün isminiz gibi Değerli bir yerdeydik Ondan bahsettik evet. Gönlümüz evet. istedi ki Ben pek Mekke'den, Medine'den Ya da Umre'den bahseden bir program pek rastlamadım Bize dedik ki Kutlu Doğum'da geçen de Umre'yi anlatmıştık Mekke'de kalmıştık Program vakti yetmedi diye dedim ki bugün kutlu Doğum'da en güzel yapılacak şey. Belki maddi imkan olmadığı için ya da bedensel olarak hani geçen programımızda da bir e, görme engelli bir vatandaşımız, bir değerli kardeşimiz, bir sevgili kardeşimiz katılmıştı. Evet. Böyle değerli kardeşlerimize belki bir nebze o ortamı hissettirebiliriz, belki yaşatabiliriz diye bugün paylaşmak istedik. Eğer bir Anladım. nebze yaşatabildiysek çok mutlu oluruz. Bir kişinin bile kalbinin rahatlamasına en büyük dost Allah'a bir damlacık bile seni seviyorum Allah'ım diyebilmesine vesile olduysak en güzel şey bu. İnsanlar ölür eserler kalır. Biz de göçeriz. Belki bizim için bir Allah razı olsun kelimesini telaffuz eden birisi olur diye düşünüyoruz. Razı olsun, <gülüyor> sizden de efendim. Sizden de. Başka bir mesajınız var mıydı? Ee, hocam ben bir e, ne uzun ne kısa bir peygamber efendimizle ilgili bir yazıyı e, paylaşmak istiyorum. Buyurun. Mümkünse Buyurun, lütfen. Gülümseyen bir çeşe ama kederli Saygılı ama dimdik Mütevazı ama vakarlı Yorgun ama kararlı Bitkin ama mücadeleci Mutlu ama sakin Mutsuz ama ümitli Sessiz ama çığlık çığla Öfkeli ama müşfik Sevinçli ama muhtedil Ağlayan ama sessiz Sahipli ama kimsesiz Gözü yaşlı ama içli Zayıf ama güçlü, kral ama taçsız, mağdur ama suçsuz, önder ama yurtsuz, yürüyen ama kuşar adım, Herkesle ama yalnız, yalnız ama herkesle, övgü ama temkar, sade ama içten, fakir ama zengin, Zengin ama yoksul, hükümdar ama halk, birisi ama baş tacı, darda ama bölüşen, zorda ama yetişen, bağışlanmış ama af dileyen, Güvende ama tedbirli, korunmuş ama temkinli, kudretli ama dertli, yaralı ama doktor, muhalif ama dosttur, müettip ama zarif, meskun ama garip, muhacir ama fatih, mukedder ama mutlu, soylu ama kutlu, beşer ama seskin, mübelli ama yetkin, muzaffer ama kuşkusuz, hatalı ama kusursuz, müstakil ama makbul, peygamber ama kufuz. Bu Allah razı olsun okudunuz satırlardan dolayı. Abi, Eğer yanlış hatırlamıyorsam abi. Profesör Doktor Ali Akyüz'ün Yaşayan evet, Kur'an Hazreti Peygamber isimli o turuncu kitapçığının arka kapağını okudunuz değil mi? Evet, evet O kitabı hocam. çok seviyordum. O kitabı çok sevdim o kitabı. Ben evimde şu anda dostlarıma da tavsiye ediyorum bazen. Evet. Çok hoş bir kitap. Elinizde olduğuna sevindim. Paylaşımınız evet, için de hocam. Allah razı olsun. Kitabı iki yıl öncesinde bize dağıtılmıştı bir kutlu doğum haftası etkinliğinde. İşte hiç açıp okumamıştım o zaman. Yani şimdi niye açıp okumamışım diyorum ya 2 yıl sonra bu kitabı buldum. O kadar çok sevindim ki kitap işte de duruyordu. Baktım e, dikkatim bir çekti. Arkasındaki yazı özellikle okuyunca yani ne kadar güzel bir kitap dedim yani böyle iki evet. yıldır elim almadığım bir kitaptı. Şimdi elimden bırakmıyorum Allah Gerçekten razı olsun çok güzel ne güzel bir kitap. Biraz önce sohbette ee, bahsetmiş olduğum işte Peygamberimizi kitaplaştırırsak Kur'an olur Kur'an'ı hayata getirmeye gayret edersek Hz. Peygamber olur dedi ki İşte bu kitap ve bu bir kitaba benzeyen eserler Bu sözümüzü destekleyen eserler ee, çok güzel bir eser. Memnun oldum. Evet, hocam. Sizin ben de yeni vardım. Geç farkında vardım ama Geç değil, geç değil. Vardım. Ölüm gelene kadar yapılan hiçbir şey için geç değildir. Geç olan tek bir şey vardır. O da Azrail gördükten sonra yapılan şeylerdir. Ne mutlu size bu yaşınızda böyle bir imkan bulmuş okumuşsunuz. İnşallah tamamlarsınız. İnşallah tekrar tekrar kursunuz. Kur'an öyle bir hocam. güzel kitaptır ki okundukça İnsan yeni bir şey öğrenir. Sadece bir ayeti alın, o ayeti peş peşe okuyun. Her okuduğunuzda başka bir şey alırsınız, başka bir kapı, daha farklı bir derinlik kazanırsınız ruhunuzda. Buyurun sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah hocam. Ee, bir de şey söyleyecektim hocam. Lütfen. Ya, nefis mekisinden gönülmediğinizsine hicret edebilmek gerçekten böyle çok zor ya. Ee, özellikle bu duayı dilimden Düşürmemeye dikkat ediyorum Nefs Mekkesinden gönülmediğine Ciddi edebilmek İnşallah hocam Dualarınızı bizlerden eksik kesmeyin inşallah Her zaman her zaman Sizde bizi lütfen dualarınızda unutmaz ee, Bir kere de olsa hatırlarsınız Çok memnun oluruz Gerçekten i̇nşallah de hocam. bizim duamız hep o Nefs Mekkesi İslam tarihini okuyan bir insan Bu sözcükten neler mana ifade edilmek istediğini çok iyi anlayacaktır Nefs Mekkesi günahların isyanların, hataların, yanlışların merkezi. Gönül medenesi ise aydınlığın, rahmetin, imanın, İslam'ın, aşkın merkezi. Karanlıktan aydınlığa Kur'an'ın ifadesiyle, hani, minez zulumati ile nur diyor ya, ayet-i kerimede, karanlıktan aydınlığa İşte bu nefs meklesinden, gönül medenesine hicretten kastettiğimiz dua bu. Sizler bize, bizler de size dua edelim. Sadece birbirimize değil, şu anda, Dünyanın en uca köşesinde, nerede belki evinde bile değil, belki sokakta kalmış, kimsesiz kaldığını hisseden bir mümin kardeşimiz için bile dua edelim. Saflarımızı sık tutalım. Saflarımızı sık tutabilmemiz için Rabbimizden dua istedim. Rabbim saflarımızı sık tutabilme bilincini bizlere versin diye dua edelim. En büyük ihtiyacımız bu. Teşvik değil, şey, tenkit değil teşvik peygamberinin ümmeti olduğunun bilincini bizlere vermesini Rabbimizden niyaz edelim. Sadece iman ile dirilen mümin kardeşlerimiz için değil, zamanımızın en zalim, çok affedersiniz, en katil, en isyankar olan insanı için bile Rabbimizin Hadi isminin tecellisini isteyelim. Ömerler, Ebu Süfyanlar, Halidler, Efendimizin zamanının en zalim insanları değiller miydi? Ama bir anda ne hale geldiler. Kim bilir, zamanımızda o kadar çok Ömer var ki Hz. Ömer olmak için bekleyen. O yüzden insanları kılıçla öldürmek kolaydır. İslam kılıçla öldürmeyi değil, iman ile diriltmeyi seçer. Bizim cihatlarımız hep bu yüzden olmuştur o yüzden. İnşallah dua edelim, Rabbim bu bilinci versin değerli kardeşim. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çok dua edelim, kalplerimiz Rabbim birleştirsin diye... Çünkü ne yazık ki bazı toplum mühendisleri min kardeşler olarak aramızı bölmek adına o kadar ufak bahaneler atıyorlar ki yani biz müminler olarak nasıl böyle küçücük bir yoldan dolayı işte sen şu, şucusun, sen bucusun, sen şunlardansın, ben bunlardanım diye bile en ufak bir fitneye nasıl bu şekilde büyük gelebiliyoruz? Bu gerçekten çok üzücü bir şey. Biz ki, bekletiyorum özür dilerim, ikra diye başlayan ilk emri oku olan bir medeniyetin mensubuyuz. Sizin gibi değerli kardeşlerimiz okuduğu müddetçe inşallah birlik sağlanacaktır. Çünkü biz, Charles Mismar'ın dediği gibi e, diyor ki Müslümanlar cahil, Hristiyan ve Yahudilerse alim oldukça dinden çıkarlar, dinden uzaklaşırlar diyor. Neden? Müslüman okumayınca dininin kıymetini ve hikmetini ve rahmetini bilmez, yaşamaz ve uzaklaşır. Hristiyan ve alim okudukça gerçeği görür, İslam'ı görür, İslam'a koşar, kendi dinlerinden uzaklaşır diyor. Biz de bunu bazen yaşıyoruz. Çok dua edelim birbirimize değerli kardeşim. Başka bir mesajınız var mıydı? Çok tuttum sizi. Yok. E, hayırlı akşamlar dileyim. Hayırlı, hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah. Katıldığınız için Allah razı olsun. Duanızda lütfen bize de, tüm kardeşlerimizi de yer ayırın. Selametle efendim. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Rahmetullah. Değerli kardeşim. Temennilerimiz bu. Şu an Irak'ta Evinde otururken anneciyle babacıyla başına düşen bir mermiyle başına düşen bir bombayla can veren mümin kardeşimizin sızısını yüreğimizde hissetmeliyiz. Şu anda Amerika'nın işte filanca eyaletinde herhangi bir okul baskınında haksız yere öldürülen masum insanın sızısını yüreğimizde hissetmeliyiz. Çünkü biz Allah Resulü'nün ümmetiyiz. Bir hayvanın üzerine fazla yüklendiği için gözyaşlarına bulanan bir peygamberin ümmetiyiz. Koskocaman binlerce kişilik ordu yolda giderken bir hayvancık yavrucuyla beraber yavrucuklarını emziriyor, o rahatsız olmasın diye ordunun yönünü, güzergahını değiştiren bir peygamberin ümmetiyiz. Savaşa giderken, cihada giderken ot koparmayın, ağaç yakmayın diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ama peygamberimizi bilmiyoruz bazen. Saflarımız belki o yüzden sık değil Belki Telefonumuz mu var? Dediğimiz gibi Saflarımızı birleştirmek Efendim Alo buyurun Efendim buyurun. Efendim Ve aleyküm selam Dünya ve sıkıntılarından kurtuluş üzeriniz olsun sizin de Hoş geldiniz efendim buyurun Çok güzel e, Mekke'den, Medine'den O güzel mekanlardan O güzel beldelerden bahsettiniz İnanın duygulandık Bu güzel kutlu doğum haftasında e, Yani Duygularımı ifade edemiyorum da Allah razı olsun Rabbim sizden de razı olsun. İnsanlarımızı biraz daha bilinçlendirmek lazım biraz daha peygamber sevgisini e, aşılamak lazım. Yani şu güzel günleri e, çok güzel bir şekilde değerlendirip e, bütün e, Müslümanları peygamberimizin emirleri doğrultusunda onun yaşantısını bir nebze olsun hayatımıza aktarabilecek seviyede e, bilinçlendirmek lazım. Allah'ın konuda faaliyet gösteren bütün kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim asıl ben sizin gibi estağfurullah. Arıyorum ben. Hoş geldiniz tekrardan Erdal Bey kardeşim. Çok hoş, çok teşekkür ediyorum. Asıl Allah Rabbim sizlerden razı olsun ki sizler varsınız. En azından bizleri ruhen, kalben, manen destekliyorsunuz. Sizlerin bu destekleriyle gayret sarf eden o kadar değerli kardeşlerimiz var ki evinde ''Hanım, bizim kaç tane elbiselerimiz var?'' ''Beş tane.'' ''Üçünü hazırla bakayım, koy bakalım arabaya.'' ''Hayırdır efendi nereye?'' ''Pakistan'a, mümin kardeşime diyen, öyle kardeşlerim var ki.'' Yolda giderken, buz gibi havada eldivenlerini çıkaran, cebindeki bütün paraları çıkarıp, yolda gördüğü gariban çocuğa veren... ''O kadar güzellikler var ki, biz bazen galiba güzellikleri bazen göremiyoruz.'' ''Efendimizle ilgili ise bir kitap görmüştüm sevgili Erdal abi.'' Ee, ...şöyleydi... ...Tanıyan Sever diye kitabın ismi... ...Tanı ve Sev bölümlerini de büyütmüşler... ...Tanısak, tanıtsak yeter... Evet. ...ben o yüzden insanları her zaman... ...ben çok papaz ve hahamlarla görüşüyorum... ...her inançtan insanla çok görüşüyorum rahatlıkla... ...ve her birinden sadece... ...İslam'a tebliğide sadece şunu söylüyorum... ...lütfen... ...inandığınız ilah hakkı için... ...neye inanıyorsanız... ...o inandığınız şey hakkı için... Lütfen objektif olarak araştırın diyorum. Lütfen sadece araştırın. Dünya tarihini araştırın diyorum. İslam tarihini değil. Dünya tarihini araştırın, görün diyorum. Sadece araştırsınlar, görecekler. Evet, buradan bir de duyuru yapabilir miyim hocam? Buyurun efendim. Biz Sultançilliğinde Kutlu Doğumla ilgili 20 ile 26 arası ayın buradaki Komşularımıza ve tanıdıklarımıza, sultan çiftliği halkına peygamberimizi tanıtıcı bir kitap ve ikramda bulunacağız. Allah'a Elimizden geldiğince ne güzel, ne günleri güzel. değerlendirip halkımızı biraz daha bu konulara eğilmeye ve bu konularla ilgili bağlantısını koparmaması için... Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ne güzel. Allah yokluğunuzu vermesin sizin gibi insanların. İnsanlara bir şeyi anlatamasak da en azından sunabilmek. Ne mutlu sizlere, ne mutlu sizlere ki kendi kazancınızdan, kendi ihtiyaçlarınızdan keserek Allah Resulü'nün o gel ne olursan al gel diyen o tatlı elinin mesajını insanlara ulaştırabilmek adına gayret sarf ediyorsunuz. Rabbim sizin gibi değerli insanların yokluğunu vermesin. İşte sizin gibi o kadar kıymetli insanlar var ki kendi imkanlarıyla, hiçbir şeyin desteği olmadan, sadece Rabbime sırtını dayamış, böyle gayret sarf eden ne kadar değerli insanlar var. Ve bu hizmetlerin, bu gayretlerin karşılığında o kadar güzel meyveler var ki. tabu meyveleri hep göstermese de basın ya da medya o kadar güzellikler var ki. Rabbim sizlerden tekrar tekrar razı olsun. Kalbinizdeki sıkıntıları alsın inşallah. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler herhalde. abicim. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Her zaman her zaman kalbinizde olan bir şey vardı. Keşke herkesi birer kitapçık, CD'cik hazırlasak, teker teker evlere gitsek. Evlere gittiğimizde ilahi vahyin müfessiri Tefsir olan hayatı olan Allah Resulü'nün hayatını insanlara keşke bu usunabilsek, anlatabilsek, özsüz olarak anlatabilsek. Hayalini kurduğum en güzel gerçeklik bu. Sadece gösterebilmek. Bizim amacımız Musab bin Ümeyr'in götürdüğü mesaj değil mi? Musab bin Ümeyr geldiği zaman ne yaptı? Musab bin Hudayr geldiğinde siz burada ne yapıyorsunuz? Bizim ilahlarımıza mı seviyorsunuz? Yeni bir inanç mı çıkarıyorsunuz diye böyle ahkam keserek geldiği zaman Musab bin Ümeyr'in yanına... Üstepinemir anlatmıştımız Abdinemir. Dostum. Beni bir dinle. İstersen kabul edersin, beğenmezsen kabul etmezsin. Ondan sonra ne yaparsan yaparsın demişti ya. Ve sonra anlatmıştı ve dinleyince kabul etmişti. Saat bin muazlar aynı. Hep bunlar aynı. Araştırmak, araştırmak, araştırmak. Kur'an meydan okuyor. Kur'an kalbi şüpheyle dolu olan insanlara meydan okuyor ve diyor ki gelin Kur'an'ı araştırın. Bütün insanlar ve hatta melekler ve cinler bütün yaratılmışlar toplansalar bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler derken ayet bu meydanı okuyor. Gelin gelin gelin araştırın diyor. Araştırın o zaman bulacaksınız rahmeti diyor. Sevgili yönetmenim telefonumuz başka alabileceğimiz şu anda var mı? Yok. O zaman bitirelim bu akşamki gafletten kurtulur radyo sohbet programımıza. Katılanlar ve katılamayanlar. Geçen hafta için sordum da niye katılmadıklarını, Heyecanları katılamadıklarını söylemişler. Heyecanlanmanıza gerek yok. Burada beraber kardeş kardeş, ben sizin kardeşinizim, siz de benim canım, dostum, sevgili kardeşlerimsiniz. Birbirimizle paylaşıyoruz. Saflarımızı sıklaştırmak adına ne yapabiliriz? Bunun paylaşımını yapıyoruz. Güzel haberlerimizi birbirimizle paylaşarak seviniyoruz. Üzüntülü haberlerimiz varsa nasıl düzeltebiliriz bunu konuşuyoruz. Burası bizim ailemiz. Aile ortamımız. 7 milyar dünyadaki insanların hepsi şu anda bizi dinleyebilir. Dinleyenler de var tanıdıklarım. internet üzerinden. Burası bizim derleşme ortamımız. Safları birleştirmeye gayret ortamımız. Bu hafta sohbetimizi bitirirken, sohbet bittikten sonra Umre ile ilgili yine arıyorsunuz. 29'u haftaya kalıyor. 29'un da son bir programımız var. Dünyanın her yerinden arayıp Çekiliş için isimlerinizi yazdırın, canlı yayında haftaya ki programımızda çekiliş yapacağız ve e, programa umre hediyemizi göndereceğiz. Ben program bitirdikten sonra arıyor, 10 kişi ismini yazdırıyor. Program hakkında ayrıntılı bilgiyi e, sistemden alabilirsiniz. Ben siteme küçük, küçük bir açıklama yazdırdım. Yine radyolaki arkadaşlarımıza alabilirsiniz. Bizlere www.ozelfm.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yine posta ve mektup adreslerimizden ulaşabilirsiniz Yine bir SMS hizmetimiz açılmış SMS hizmetimizden ben program esnasında ekran ulaşabilirsiniz Bunun haricinde www.adınansensoy.com.tr.tc benim web sitem Buradan şu ana kadar yaptığım tüm sohbetlerimizi dinleyebilir Videolarımızı izleyebilirsiniz Bununla beraber ee, Özel efemde yapmış olduğumuz sohbetlerin CD'sini veya isterseniz hepsinin içinde bulunduğu DVD'sini Fatih Karagümrük'te Turanlar dijitalden alabilirsiniz. Değerli Mehmet Turan abime teşekkürlerimi yeniden sunuyorum. Ee, aylardır dünyanın her yerine gönderim yapıyoruz. Birçok e, bölgeye gönderiyoruz insanlar istifadesin diye. Alan istediği şekilde kullanabilir, herkesi yayınlayabilir, dağıtabilir, her şekilde amacımız hizmet ulaşsın. Telif filan diye bir şey söz konusu değildir. Bizim yaptığımız hiçbir çalışmada böyle bir şey söz konusu değil. Benim yıllar önce çıkardığım sohbet kasetlerim vardı. Onların hiçbirini ücret almak için dağıtmadık. Hepsini ücretsiz olarak dağıttık. Yazdığım kitaplar vardı. 12 tane kitap yazdım. Hep aynı. Çeşitli sohbet programları yaptım. Fatih'te kültür salonlarında, konferanslar. Hepsi böyledi. Hedefimiz yapabileceğimiz bir nebze damla hayır varsa yapabileceğimiz onu yapabilmek. Pazar günü görüşmek üzere efendim. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı kalbimize... Kalbimizde olanı da hakkımızda hayırlı kılsın. Beşeriz. Hata yapmışsak kalbimizdeki iyi niyetin hatırına affedin efendim. Şimdiden özürlerimi sizlere arz ederim. Pazar günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Berat Turizm'den vereceğimiz Umre Hediyesi hakkında da bizi programdan sonra arayın. Ekstradan Umre programı hakkında da Berat Turizm'i de, Üzelef'i de arayabilirsiniz. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekat. Gafletten Kurtuluş Programı hazırlayan ve sunan Adnan Çelsoy Gafletten Kurtuluş